Onlar öyle kimselerdir ki şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir.